Rahman'ın arşının altında gölgelenenler 4. Emre Acar Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi sınıf insan var ki Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı günde mahşer meydanında kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Adil imam yönetici, Allah'a ibadetle yetişen genç, Kalbi mescitlere bağlı olan adam, birbirlerini Allah için seven ve onun rızası için bir araya gelip onun için ayrılan iki adam. Soylu ve güzel bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde, ben Allah'tan korkarım diyerek onu reddeden adam. Sağ elinin haber verdiğinden, sol elinin haberi olmayacak kadar gizlice sadaka veren kişi, bir de yalnız başına Allah'ı zikredip de, Gözleri yaşta dolan kimse. Buhari, Müslim. Kalbi mescitlere bağlı olan adam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulullah, Rahman'ın arşının altında gölgeneneceklerden bahsederken, üçüncü sırada kalbi mescitlere bağlı olan adamı zikreder. Peygamber bu sözüyle doğru istikamette yürümek için gerekli olan kalp ve Mescit kavramlarına dikkatimizi çekmiştir. Kurtuluş için mücadele veren Müslümanların önce kalplerini düzgün, salih hale getirmeleri gerekir. Peygamber birçok hadisinde kurtuluşu, kalbin düzgün olmasına, helak olmayı da kalbin ifsat olmasına bağlamıştır. Bedende bir et parçası vardır ki o ıslah olursa bütün beden ıslah olur. O bozulursa bütün beden ifsat olur. Dikkat edin, o kalptir. Buhari Müslim Kalp, bedenimizi yöneten komutan, organlar ise onun askerleri mesabesindedir. Komutanı bozuk olan ordunun yenilgiye uğramaya ve sürekli hata yapmaya mahkum oluşu malum olan bir hakikattir. Bu nedenle kalplerimizi ıslah etmemiz hepimiz için elzemdir. Peki kalpleri ıslah eden unsur nedir? Kalpleri ıslah eden, canlı hale getiren nur, mescitlerdir. Mescitler sadece namaz kılınan, ibadet edilen yerler olarak bilinse de, aynı zamanda bozuk kalplerin tedavi edildiği mekanlardır. Peygamber, kalbi mescide bağlı olan adam sözüyle bu hakikate vurgu yapmıştır. Değerli Kardeşim, Kalbi etkisi altında bırakan en önemli etken ortamlardır. Ortamlar iyi ve kötü olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Kalbin bulunduğu ortam kötü ortamsa, kalp bu kötülüğün etkisinde kalacak veya kalbin bulunduğu ortam salih ortamsa, iyi yönde etkilenme olacaktır. Herkes bulunduğu ortamın rengini almaktadır. Ortama inat, istediği kadar farklı renkte kalmaya çalışsa da, bu hem yorucu olacak hem de başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Peygamber, Rahman'ın arşının altında gölgeleneceklerden bahsederken, kalbi mescitlere bağlı olan adam diyerek ortamlarımızın mescit ortamı olması gerektiğini ifade etmiştir. Mescitler Allah'ın evleridir ve salih olan amelleri içine derc etmiştir. Kalpler, mescitler dışında eve, kahvehaneye, alışveriş ve eğlence merkezlerine, piknik gibi alanlara bağlı olur. Ve sürekli o ortamlarda bulunursa, kalpleri canlı tutmak, ıslah etmek çok zordur. Hepimiz bilmekteyiz ki, günümüzde buralar küfür, fuhşiyat, isyanlarla doludur. Buralarda kalbin ıslahı değil, ifsadı beklenir ki, bu günahlar nedeniyle, Ard arda gelen siyah noktalar kalbi öldürmektedir. Kalbi mescitlere bağlı olan adam sözü, mescitlerde bir kere veya nadiren bulunmayı değil, sürekli bulunmamız gerektiğini işaret etmektedir. Kişinin bir yere bağlanması, o fiili sürekli yapmayı ifade eder. Bu nedenle ümmetin fertleri, kurtuluş için mescitleri mesken edinmelidir ki, bu aklende böyledir kalp neyi seçiyorsa, kişi yaşamını sürdürebilmesi için kalbinin sevdiği, bağlı olduğu yerde sürekli vakit geçirmelidir ki, kalpler ıslah olsun. Aksi kalbin helakı ve ölümüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah, mescitlere nasıl değer vermişse, onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de değer vermiştir. Medine'ye ilk vardığında, kendisine oturacak bir ev, bir kulübe yaptırmazken ümmeti bir araya toplayacağı mescit inşa etmiştir. Hatta Resulullah'ın bu inşaata çalıştığı dahi rivayetler arasında yer almaktadır. Değerli kardeşim, Peygamber Medine'de ilk olarak neden mescit inşa etmiştir? Mescit imar etmenin ecri büyüktür. Allah bu kişiye yaptığı amelin karşılığı olarak cennette bir köşk hazırlayacaktır. Yeryüzünde Ecire, peygamberden daha düşkün olan yoktur. Kurtuluşu kesin olmasına rağmen ben ecir kazanmaktan mahrum olayım der, sürekli ecir peşinde koşardı. Peygamberin mescidi inşa etmesinin sebeplerinden birincisi budur. Osman'dan radiyallahu an, rivayette peygamber şöyle buyurur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder. Buhari, Müslim Kim Allah'ın rızasını düşünerek, Bartlak kuşunun yuvası kadar bir mescit inşa ederse, Allah onun için cennette mislini inşa edecektir. Bu hadiste kuş yuvası, secde etmeye, mescid olmaya elverişte büyüklükte olmadığına göre, ifadede mübalağa yapıldığı açıktır. Yani mescid inşaatlarına, azıcık bir katkıda bulunan kişiye yaptığının misli verilecektir. Cennette kuş yuvası kadar bir yer elde etmek bile mümin için büyük kazançtır. Başka hadislerde peygamber buyurur ki, cennette kamçı kadarlık yer dünyadan daha hayırlıdır. Ve bununla beraber cennetteki her şey ebediyete mazhardır. Fakat mescitleri imar edenlere maddi yönden destek olup, Oraları kalkındırmada Müslümanlar maalesef geri duruyor ve gevşek davranıyorlar. Cebindeki on kuruşu ecir fabrikasına çevirebilecekken şeytanın tuzağına yakalanıp ecirlerden mahrum oluyorlar. Değerli kardeşim, oysa Allah senden ve bütün Müslümanlardan mescitleri inşa etmeyi talep etmiştir. Allah Tevbe suresi 18. ayette şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Ayette de görüldüğü gibi Allah, mescitlerin inşa etmenin itikatla amelle bağlantısını kurmuştur. Doğru yola erişenlerin de, Allah'ın mescitleri imar edin emrini yerine getirenler olduğunu söylemiştir. Dünyadayken kardeşlerimizden biri bir şey yapmamızı rica ettiğinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerine getiremezsek mahcup oluyoruz. Bu sefer bizden talepte bulunan, alemin Rabbi olan Allah'tır. Bu emrini ne kadar ifa ediyor veya ifa edemediğimizde ne kadar mahcup oluyoruz. Bunları muhasebe etmemiz gerektiğine inanıyorum. Okuduğun gibi peygamber, hem Allah'ın emrini yerine getirmek, hem de ecir kazanmak için Medine'ye hicret ettiğinde, ilk olarak mescid inşa etmişti. Rabbim bütün Müslümanları, yeryüzünü hayırla imar eden kullarından eylesin. Allahümme amin. Peygamberin, Medine'de ilk olarak mescit aşmasının sebeplerinden ikincisi de Müslümanlara cemaat bilincini vermektir. Hepimizin bildiği üzere cemaatleşmek Allah'ın bir emridir. Müslümanlar yeryüzünde tek başına olmadıklarını ve kardeşlik bilincini ancak mescit ortamlarında öğrenebilirler. Allah şöyle buyurur. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın. âl İmran 103 Namazların mescitte toplu kılınması ve kılmaya teşvik edilmesi bile Müslümanlara cemaat bilincini vermek içindir. İnsan omuz omuza kenetlenip saf tuttuğu, sürekli beraber olup birbirine kaynaştığı kardeşleriyle davaya daha güzel sahip çıkar. Aralarında çıkan ihtilaflarda, sorunlarda birbirlerinden hemen yüz çevirmezler. O, sorunun ve ihtilafın sebebini bulup, çözüme kavuşturmaya çalışırlar. Bu muamele, cemaat mehhumunun kazandırdığı bir semeredir. Bu nedenle cemaat mehhumunun ekilip, yetiştirilecek tarlası mescitlerdir. Müslümanların mescitleri bu şekilde değerlendirmeleri gerekir. Değerli Kardeşim, peygamberin mescit inşa etmesinin sebeplerinden bir diğeri ise, davaya adam kazandırmak ve dava adamı yetiştirmektir. Peygamber, sancağı taşıyan bütün sahabesini mescitlerde yetiştirmiştir. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler ve Ashab-ı hepsi mescitlerde yetişmiştir. Ve bu yiğitler, tevhidi, müşriklerin ayaklarının altından alıp, istikbale taşımıştır. Bugün Müslümanlar ve özellikle de İslami cemiyetlerin dava adamı yetiştirmeleri için mescid aşmaları ve çalışmalarını buralarda yürütmeleri gerekir. Bu, Peygamberin menhecidir. Buralarda yapılan bütün çalışmalarda bereket vardır. Lakin bu zamana kadar birçok cemiyet, güvenlik gibi farklı sebeplerle mescit açmayıp çalışmalarını ev, çay ocağı veya derneklerde yürüttüler. Hatta mescit açan cemiyetleri kınadılar, yanlış yaptıklarını söylediler. Allah'a hamdolsun ki kınanan cemiyetler yılmadan mescitlerinde davet çalışmalarına devam ettiler. Kınayanlar ise son dönemlerde kendilerinin yanlış düşündüklerini anlayıp, Mescit aşmaya başladılar. Rabbim bütün Müslümanları çalışmalarında başarılı kılsın. Allah'u meamin. Ev gibi dar alanlarda çalışmaları yürütmek, kısır döngüdür ve sonu kesiktir. Hakeza mescid aşma imkanı olduğu müddetçe, dernek ve çay ocaklarının tercih edilmemesi de evla olandır. Çünkü buralar ayakkabıyla girilen, halkla yakından ilgilenip diyaloğa geçilemeyen ve ciddiyetin korunmadığı yerlerdir. Böyle olunca İslam'ın istediği gayeler buralarda yerine getirilememektedir. Mescid çalışmalarında ise böyle sıkıntılar yoktur. Her çalışması güzel bir şekilde sonuçlanıyor. İnsanlar tarafından daha samimi ve güvenilir bulunuyor. Evet, Peygamber Medine'de ilk olarak neden mescid açmıştır? Sorusunu sorduğumuzda, yukarıda yazdığımız üç sebep ortaya çıkmaktadır. Aslında Peygamber, mescit açarak, gerek sahabesine, gerekse de gelecekteki insanlara, İslam toplumu için ortamın ve kalplere İslam sevgisini yerleştirmenin önemini, insanların bu yönden eğitilmesi gerektiğini öğretmiş oldu. Bunun için en önemli araç, Allah'ın evleri olan mescitlerdir. Kalbi mescitlere bağlanan adam sözüne tekrardan geri dönersek bu gerçeği görmekteyiz. Mescitlerin öneminden sonra kalplerimize baktığımızda kalpleri emri altında tutan en önemli unsurlardan birinin de sevgi olduğunu göreceğiz. Hadiste kalbi mescide bağlı olan adam denilerek sevgiye de yer verilmiştir. Kişinin sevgisi kadına, paraya, dünya eğlencelerine ve metana karşı olursa, Artık kişinin kalbine hükmeden, yön veren bunlar olacaktır. Bu da kalbin mescitlere bağlanmasının önünde engeldir. Kişinin kalbinin mescitlere bağlanabilmesi için Allah'ı sevmesi gerekir. Allah şöyle buyurur. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını, Allah'a eş edinen kimseler vardır. Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise çok daha fazladır. Zulmedenler azabı görecekleri vakit kuvvetin bütünüyle Allah'ın vereceği azabın gerçekten çok şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara 165 Değerli kardeşim, Kişi kalbini mescide bağlayabilirse, Bu kişiye Rabbim mükafat olarak hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde kendi arşının altında gölgelenme fırsatı sunacaktır. Peygamber şöyle buyurur. Yedi sınıf insan var ki, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı mahşer meydanında, kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Adil imam yönetici, Allah'a ibadetle yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan adam. Buhari, Müslim kalpleri iki parmağı arasında bulunduran Rabbimiz, kalplerimizi mescitlere bağlı kılsın ve bizlere bu mükafatı nasip ve mukadder eylesin. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 32. sayısında yayınlanmıştır.